göre, böyle bir toparlasak, iman itikattır, kavludur, emeldir. Kalple itikad edersin, inanırsın Allah'ın emrine, ondan sonra dilinle ikrar edersin, amelinle onaylarsın. Bu üçü bir araya geldi, iman olur. Bu üçünün biri olmasa iman olmaz. Sabaha kadar bağırsan, çağırsan, emel yapmasan iman olmaz. Çünkü imanın Nerede tartılır kıyamet gününde terazide. Terazinin kefeleri sadece amel tartar. Amelden haricinde bir şey tartmaz. Salih amelleri tartar. Her emel de amel değil dedik salih amel. amel. getir Allah için niyetin salih ama Allah emretmemişse, Resulullah uygulamamışsa o amel nedir? Geçersizdir. Onun için salih ameli tartar. İman bundan müteşekkildir, mütekevvindir, oluşur. Şübeler nedir dedik? Şübeler, imanın, binanın, nasıl bir bina, tuğlalardan, parçalardan oluşur? İmanın da şübeleri, bütün salih emel, imanı ne yapar? Tamamlandırır. Bir bina yapıyoruz, bazı meseleler var, parçalar var, o binede olmaz olmazdır. Ne gibi? temeller, kolonlar, duvarlar bolmasa olmasa bina olmaz. Bazı meseleler var süstür. Bazı meseleler var güclendirir. Bazı meseleler var evi daha güzel yapar. Ha? Daha mükemmelleştirir. İman şöbeleri de aynen öyledir. Bazı şöbeler olmaz olmazdır. Bazı şöbeler şarttır. Bazı şöbeler imanı mükemmelleştirir. Bazı şöbeler İmanın temellerini olması olmazların desteğidir. O olmasa yavaş yavaş asas olması olmaz da çökmeye muarrazdır. 77 şubeyi kim koymuş bizim için? Ehli Sünnet alimleri. Bunun üzerine ittifak icma etmişlerdir. Biz kimin kalemiyle bunları canlandırdık? İman Beyheki'nin dedik. İman Beyheki cami Şua Bil iman diye bir kitabı var. Tahkiklisi 16-17 cilt bir kitaptır. O kitapta 77 şuhbeni biz İmam Beyhefi'nin kalemleriyle, başlıklarıyla bütün imamların onaylarıyla bu işleri işledik elhamdülillah şuhbeleri. Bütün şuhbeleri işledik. Kaldı ne? En son şuhbe. En son şuhbe de tam böyle alimce bi bi bilgiyle İlimle en sona bırakılmıştır. Onun için ben bundan önceki derste dedim en son dersimiz sürpriz var. Sürpriz de nedir? 77. şuhbedir. 77. şube nedir? En yuhibbul racula li ahiyihil muslim ma yuhibbul nefsih ve en yakrah li ahiyih ma yakrah li kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için istemesi lazım. Kendisi için istemediğini Müslüman kardeşine istememesi lazım. Bu nedir? Bu bir ince terazidir. Bu şube var ya bütün şubelerinin tartısıdır. Bütün şubelerinin mizanıdır, hassas bir noktasıdır. Neden? Çünkü onun başı nedir? Sevcidir sevgi öyle bir mükemmel şey ki sevgi hiçbir şeyden tartılmaz. Müjde burada nerede? Şimdi sevgiyi biraz tanımlayacağız ama müjde burada nerede? Müjde sevgiyi açıklıktan sonra vereceğim. İmam Beyhaki rahimeullah 77. tam alimce ilmi bilerek Şeriatı bilerek bu sevci meselesini en sona koymuştur. Sevci bir de sevmemek. Neyi seviyorsun kendini için? Neyi sevmiyorsun kendini için? Sevci nedir arkadaşlar? Sevcinin tanımı nedir? Sevcin tanımı nedir Abdülkadir? Karşılıksız bir çişiye etmek sevgidir. Evet siz Eyüp? Sen muhtemelen. Yani, şey evet. Bunlar hepsi doğrudur. Coşar, hoşlanır, hoşnut olur, ha? sever, mutlu olur. Bu sevgidir. Hepsi bütün tanım bu sevgidir. Bu sevgiyi kalpte olmak için bazı şeyler kalpte olmaması lazım. Çünkü sevgi çok naziktir, hassastır, nazlıdır. Ne ister? Alan benim olsun. Alan benim olsun. Nasıl küçük hanım, diğer hanımlar istemez, ördü evli, evli olsa her şey benim olsun. Sevgi de kalbin küçük hanımı gibidir. El bebek, gül bebek. O da nedir? Sevgi İster ki kalpte hiçbir şey olmasın. Kendisinden başka. Haklı mı? Haklıdır. Çünkü kendisi yürütüyor bu işi. Kendisi yürüten emri de verir. Sevgi diyor. Ben olduğum yerde hiçbir şey olmasın. Eydir sevci, hoşnut olmaktır, güzelliktir. Ne desen sevgiye dahildir. Eydir ne sevci, hoşnut olması sevgi ondan? Çin nefret hasedet bunlar nedir kötü şeyler münkerler bunlar olmasın kalpte sevgiyle bir araya kisi bir araya gelmez eydir sevginin yeri neredir? kalptir kalp insan oğlunun olması olmaz bir motoru gibidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımıyla bu parça et Resulullah diyor salih bulsa İslah olsa bütün beden ıslah olur. Kalpteçi bu parça et, sevciyle dolmuşsa ne olur? Bütün beden, bütün bedene yansır, bütün beden güzel olur. Onun için sevci olan kalpte ne olur? Nefret olmaz. Sevci olan kalpte çin olmaz. Sevci olan kalpte hasedet olmaz. Sevcü olan kalpte çirçinlik olmaz. Bu nedir? Allah'ın bir emridir. Sevcüyü öyle yaratmış. Karşı gelemeyiz. Onun için sevcüyden çin nefreti bir arada toplayamazsın. Toplayamazsın. Bu da sevci, Bu sevgi ise seviyorsun, hoşnut oluyorsun canını fida verirsin sevdiğin için bunlar hepsi sevgide geçerlidir. Sevci vafayı alındırır güzel şeyi. Neydir? Allah sevgisi nedir? Allah bizi yaratandır. Rabbimizdir, Halikimizdir. Hayatımız onun elindedir. Rızkımız onun elindedir. Saadetimiz, mutluluğumuz onun elindedir. O bizi yaratmış, o bizi öldürür, o bizi ebedi hayatta yen yani cennete koyar, yen yani ebedi işkenceye, azaba cehenneme koyar bizi. Bu bizim Rabbimizdir. Bunu sevmek nedir? Vaciptir. Bunu sevdin ne olur? Hiçbir şey ne yaparsın? Allah'ın haricinde hiçbir şeyi istemez. İşte asıl Allah sevgisi budur. Allah sevgisi kalbini doldurdu. Başka bir şey olur mu yerinde? Zaten sevgiden hiçbir şey olmaması lazım dedik. Bir de Allah sevgisi olsa, ne olur? Hiçbir şey sevgi olmaması lazım. İlle ki Allah'cın sevmesi olması lazım. İlle Allah sevgisi ve Allah yolundaki sevgi kalpte olması lazım. İşte sürpriz de buradadır. 76 şöbe nelerdir dedik? İman, namaz, zekat, bütün salih emellerdir. Bunlar nedir? Bunlar hepsini dedir biz işlesek ne olur? İmanımız mükemmelleşir. İyidir sürpriz nerede burada? Ben bunları hepsini kendime istiyor muyum? İstiyorum. Değil mi? İstiyorum kendime. Seviyorum bunu. O zaman da kardeşimci de sevmem lazım. Sürpriz buradadır işte. Kardeşimci sevdim ne olur? Bakın sürpriz hele gelmedi. Kardeşim için sevdim ne olur? 76 şöbeyi, 77'ini tamamlayacağım. Eğer ben kardeşim için, bütün Müslümanlar için, 76 şubeyi nasıl kendimi çistürüyorum? Ahmetçin, için, İbrahimçin, için, İbrahim için, Muhammed Kadir için hepsi için istemem lazım. İstedim ne oldum? Paketi tamamladım, mühürledim. En büyük nimet mi bu? Nimet. Onun için bunu en sona koymuşlar. Çünkü her şey sevgi sevgidendir. Nasıl ben isterim, buğz ederim, ederim, sevmem, bunların bir tanesini işlemezsem, istemem Eyüp de benim gibi bunları terç etsin. Özkan da terç etsin. Neden? Neden? Ben kendim için istemiyorum, onlar da istemem, onlar da tercih etsin. Ben işlediğim için onlar da işlesin. İbni Abbas radıyallahu anhum ne diyor? Çok güzel bir sözü diyor ki Allah'ın bir ayetini okurken, fıkh ederken doğru fıkhını bilerken, dua ediyorum, temenni ediyorum bütün insanlar benim gibi bu fıkhı yakalasın. İşte sevci budur. Bunu canlandır, diğer şübeleri canlandırırken kendin kazanıyordun. Ama bu şübeyi canlandırırken 77 şübeyi kazanıyoruz. Sürpriz burada, değil mi Ayyub? Güzel bir şey. 77 deneni birden kazanıyoruz. Onun için Allah sevgisi nedir? En azim ibadettir. En Allah'a yahun düşüren insanı sevgidir Allah sevgisi. Onun için bir dane geldi ya Resulullah dedi çok oldu bu ashab günde bir hadis geliyor günde bir ibadet mükelleflik ben de yaşlıyım bir de bedevi adam ha ben bunları aklım yetmiyor yani bunlara. Dedi ama dedi ben dedi sen ne yapıyorsun dedi ben ama Resulullah dedi ben ama çok şey, ibadet yapmıyorum ama ben Allah ve Resulünü çok severim. Resulullah dedi o zaman al müjdeyi kişi sevdiği insandandır o bir dünyada. İşte sevci Allah'a en yakın getiren meseledir. Kim Allah'a isterse yakın düşsün Allah'ı sevsün. Sev Allah'ı Allah seni sever. Bak Allah diyor kulum sen bana bir karış yaklaş ben sana bir arşın yaklaşım. Sen bana bir arşun yaklaş, ben sana mesafe kata ederim. Sen bana yürüyerek gel, ben sana koşarak gelirim. Hadisi i Demek ki sevgi nedir? İstektir. Allah'ın rızasını almaktır. Allah için her şeyden hoşnut olmamız lazım. Her şeyi Allah için sevmemiz lazım. İnsanları, yemekleri, içmekleri, çoluğu, çocuğu, hayatımız Allah rızası için olması lazım. İşte burada da Maide suresi 54. ayette Allah Subhanahu ve Teala müminleri vasfederken şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Men yertadd minkum an dinehi kim Allah kim dininden irtidad ederse dönerse fe saufe yati Allahu bi kavmin Allah Teala başka bir kavim getir sizin yerinize. Yani allah Teala size muhtaç değil. Siz eğer dinde kalırsanız dinde, dininize bağlı kalırsanız kendiniz içindir. Allah'a bir zarar vermezsiniz. Allah kadirdir gitsin başka kavimler, milletler yaratsın. E, Sonra oların sifatını veriyor. Allah kimden hoşnut olur? Oların sifatını veriyor. Hangi bu uminler toplumda Rabbani toplum olsun, oların sıfatını verir. Nedir ya Rabbi? Diyor, yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Sahabelerin nasıl diğer ayetlerde dedi, radıyallahu anhum ve razu anhum. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Sen Allah'ı sev, Allah seni seve, sen Rabbani bir meleksin. Mücellef bir melek gibisin. Evliya Allah'sın yani. Allah'ı sev Allah da E sonra ne diyor? Sıfatlarını da veriyor. Mes, bu sevgi neye yansıyor? Topluma yansılaması lazım. İşte bu ayet bu 77. Şöbe tecelliyedir bu ayette. Ne diyor? Ezilletin alel mu'minine Allahu akbar. Müminlerin karşısında ezgindir. Umuzu düşük. He? çebirli değil. Nefsi alçak. Mümine karşı. Şey yapmaz. Mümine karşı umuzunu dik tutmaz. Kardeşim. Canım benim. He? Ne istiyorsun? Sesinin tonunu bile yükseltmez. Mumin için, mumin mumin için kardeştir. çizsi birbiriyle bir parçadılar. Bu Müslüman toplumun sıfatıdır. Rabbani toplumun sıfatıdır. Allah'ın sevdiği toplumdur. Sonra devam ediyor. E izzetin alel kafirine Kafirlere karşı da azizdiler. Nefsleri azizdir. Alçak gönüllü müminler için. Kafir için nedir? Aslan kesilir. Asıl mumin böyle olması lazım. Yok derviş gibi alçak gönül, hoşgörü, gelen giden başımıza vuruyor, hoşgörü. Böyle bir şey yoktur İslam dininde. Hoşgörü, vur başıma, mümin ise evet vursun. Kardeşimdir ben. Ben sabrederime cıl kazanırım. O mümin benim başıma zulümle vuruyorsa onun hesanatı kıyamet günde benim terazime gelir. Ben testere gibiyim. Gidip keser, gelip keser. Muminle nisan. Kâfir vur başıma desem ve alır Bunun Bu dünyada o dünyada. Bu dünyada Allah sonuna kadar bizi zelil kılar. Çıkılmış. Neden? Yanlış uyguluyoruz. Yahudiler niye zelildiler? Çünkü aynen öyle yaptılar. Sonra ne diyor? Kâfirlere diç. Sonra Sıfatları nedir? يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihad ediyorlar. Allah yolunda cihad ediyorlar. Kim cihad ediyor? Allah'ı sevenler, Allah doları sevenler, Rabbani, müminler. Allah yolunda cihad ederler. Allah yolunda cihad etmeyen mümin değil. Nefsinde cihad yer etmeyen mümin değil. İçi yanacak, bugün de hele özellikle Başını yastığa koy, koysan uyumayacaksın. Sanki ataşın üzerindesin. Neden? Çünkü cihad bir günde vacibin evcebidir. Şafirler gelmiş, ülkelerimizi, her yerimizi işgal etmişler, müminler ne kalmışlar? Pasif kalmışlar. Ha bedenimle cihad edemiyorum, kalemimle. Cihad edemiyorum, doğamla en azından mücahidler için. Yok bir kısımda varım. Mücahidler için olması lazım. Düşman kesilmişler. Mücahidler, münafıklar onların dilinden kurtarıyor ama mücahidler kurtarmıyor. Mümin toplum Allah yolunda cihad eder. Evet. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِنُ Kimseden de korkmazlar. hesabını da yapmazlar. Adımımız atarız. Doğru adımıysa ise atarız Allah yolunda. Ölüm gelmişse hoş geldin. Zaten şahadettir. İşkence gelmişse salih ameldir. Onun için İbinteymiye Rahimahullah düşmanları onu sultana şikayet ettiler attılar mahfushaneye onu. Batıl yere. Gücleri ilmen yetmedi ona. İftirayla attırdılar onu içeriye. Ne dedi? Düşmanım ne yapacağım? Beni? Benim cennetim dedi gözkümdedir. Beni sürgüne yapsanız bu benimsin siyahattir. Beni mahpushaneye koysanız bu benim çıhhalvettir. Bana Beni iyilik yapıyorsunuz. İşte bu, bu mümin toplumudur. Sonra Allah Teala ne diyor? ذَٰلِكَ <gülüyor> فَضْلُ İşte bu Allah'ın fazlıdır, vergisidir, minnetidir, en güzel ikramıdır. Kime verirsin ya Rabbi'mini? يُؤْتِيهِ men يَشَعْ İstedhuk kullara verir. Kime verir? Ayetin başında diyor. Kimi sevsem, onlar da beni sevseler onlara verir. Hayatı neyden bir türlü? Vallahu vasi'un alim. Allah-u Teala alimdir. Alim nedir? Her şeyi iyi bilir. Hangi topluma verer? Onu verir, bilir. Verse de bol verir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgiyle ilgili hadiste ne buyuruyor? Diyor. تلاثة, üç şey bir şahısta bulunsa o imanın tadını alır ve anlar. Yoksa başkaları imanın tadını anlamamışlar. Evet biz iman ediyoruz ama imanın tadını anlamayan ne yapar? İman üzere devam edemez. Nedir ya Rasulullah Sayıl üç kere, üç şey. Birincisi, مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ ve اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَنْ سِوَهُ Allah ve Resulü he? dünya malından, dünyadan, her şeyden, Allah ve Resulü hariç, her şeyden daha çok seven. Yani ne canından bile, canı da her şeye giriyor. Çünkü bu dünyadadır. Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla seven o imanın tadını almıştır. Biliyorsunuz Resulullah Hz. Ömer'e dedi. Dedi Ömer ne kadar seviyorsun beni? Dedi her şeyden çok severim nefisim hariç. Olmadı Ömer dedi. Dedim her şeyden nefsim de dahil şimdi oldu dedi sevdi. Her şeyden fazla Allah ve Resulü sevdi imanın tadını alırsın sevgi bak ne kadar önemli bir şeydi. Yani bu kalpte dedik ne olur? Allah ve Resulü sevgili oldu, kalp altı, daha bir şey giremez. Haset, kin, nefret giremez. Sonra men ahabba abdan la yuhibbu illa lillah. Bir şahsı sevdin, sevmezsin onu sadece Allah rızası için. Ben İbrahim kardeş seviyorum değil bana mikrofonları getiriyor. Mikrofonları getiriyor bana İbrahim kardeş. Bu niçin seviyorsem onu? Mikrofon için seviyorum. Bu dünyada kalır. İş bitti. Halbuki İbrahim'le benim aramızda şeytan girmesi çok çünkü biz kapıyı araladık şeytan. Hem de açtık. Çünkü maslahat gereği. Ama ben İbrahim kardeşi Allah razı için seviyorum. O zaman ne olur? İmanın halavetini tadını alırım. Tadını aldığında ne olur? Benle İbrahim Allah'ın istediği gibi müminler oluruz. Hem biz Allah'ı severiz hem Allah bizi sever. Tecelli. imanı kalbimizde yaşattık. Sonra üçüncü Ya Resulullah nedir? Men yekra. Men yekrahu en ye'udu en ye'ude fil kufri ba'de en enkabahu Allah keme yekrahen yulqa fil nar. Bir tane Allah kurtarmış çifirden, şirkten, dalaletten sıratı müstakil üzerine getir. Nasıl temenni etmezsin sen ateşatçılar? Temenni eder misin bir de eski dönersin? Hayır temenni etmem. Ateşatçılar ben eski dönmeyim. sen imanın tadını almışsın. Var mısınız? Bu üç şeyden. Bu üç şeyden hayatımız kurtarılır. E bu üçü neyden oluyor? Sevci. Biz bunları niye anlatıyoruz? Ve bu 77, 76 yetmiş biz kazanmak için bu sevgi ne kadar azimdir bilmemiz lazım. İşte ondan dolayı Allah sevgisi nedir? Yani her şeyi Allah için severim, Allah için boğaz ederim. O zaman sevgi tamamlanır. Her şey Allah için. Her şey. Her şey Allah için olacaktır. Yiyecek, içecek, çoluk, çocuk, dünya, hayat her şey Allah için. Deme. Bu küçüktür, büyüktür. Küçük, büyük, zerreyce bir şeyi sevsen Allah için ecri var. İşte bu sevenlerin yoludur. Sevenlerle kimi Allah-u Teala kıyamet gününde onun yanındadılar. Şimdi sevgide de ne var? Dedik her şey Allah için olacak, Allah'ı hiç seveceğiz. İyidir bu sevgide de Allah-u Teala bize yol göstermedi mi? Gösterdi. Ne gösterdi? Allah'ın istediği şeyleri severiz, istemediği şeyleri sevmeriz. Kendimizden biz onaylayamayız. Allah bize her şeyi Ademze'de göstermiştir. İşte nedir o da? Salih emeller. Her Allah'ın emrettiği sevgiler salih emeldir. Bunları severiz. Bunları sevdik, Allah yolunda oluruz. İyidir. Bir de sevci iman gibidir. Çünkü sevgi ameldir, kalp amelidir, imandan bir parçadır. Sevci de imandan bir parça olduğu için sadece dilden, iddiaydan geçerli mi? Hayır, geçerli değil. Sabaha kadar seleben İbrahim'i seviyorum, Muhammed'i seviyorum, Abdülkadir'i seviyorum, Müslümanları seviyorum. Ha? Allah rızası için bu suyu da seviyorum, içiyorum. Haa? Sabah'a kadar söyle bunu onaylamasan amelden, salih amelden sevgin ne olur? iddia olur. Gerçek olmaz. İddia da oldu ne olur? Anlamı gelir senin sevgin yen yalandır, yen gururdur, he? yen kibirdir. Sevgin doğru değil. İşte onun için Allah subhanehu teala burada azim bir ayetle bize kıstas vermiştir. O da nedir? Kul in kuntum Allah'a biz dedik Allah'ı seviyorsan Allah seni sever. Sonra o toplumdan oluruz. Maide 4'te dedi ki. Şerh ettik biraz önce açıkladık o ayeti. Burada kul in kuntum tuhibbun Allah de ey ant, ey Muhammed, eğer Allah'ı seviyorsanız iddia ediyorsanız Allah'ı sevmeyi onaylamanız lazım. Ya Rabbi onayı nedir bunun? Hemen varız. Seviyoruz. Fettebi'uni Bana uyun. Kim diyor bunu? Allah Resulün dilinden diyor. Diyor ey Muhammed, ey Elçin, di olara. Allah'ı seviyorsanız, iddia ediyorsanız Bana uyun. Kime uyalım? Resulullah'a. O zaman biz sevciyi Allah ve Resulünü iddia ediyorsak Resulullah demişse sak sağ, sol sol, dur dur, otu otu, kaf kaf. Miskali zerre, muhalefet yoktur. Ha, inanıyoruz biz. Ama nefsimize uyup bir meselede muhalefet edip bir de rayaya çıkıyoruz. Bu kulun olması olmazıdır. Rayaydan çıkar, raya girer. Rayaydan çıkar, raya girer, istiğfar eder. Bunda bir mahsur yoktur. Salih, hakiki mümin çıkmaması lazım. Ama insan şeytana uyabilir. İnsanlık halidir. Bayrı. Ama asıl ittiba Ha, Raydan çıkarken de iddia etmez. Kılıfına uydurmaz. Bazı Müslümanlar var bugün günde. Cünahı işliyorlar. Kılıfına uyduruyorlar. Ya var. Meselen diyor var. Ya bu alimler böyle demiş. E filan alim duydum böyle dedi. Mesela adam sakalını kesiyor. Ne diyor? Ya sekkal diyor sünnettir ben duydum alimlerden. E, tamam alimler sünnet diyorlar ki ama gel bak asıl mezhep alimleri bu sünnet olması olmaz sünnetten değil mi? Yoksa beş vakit namazı sünneti gibidir. Kılsan büyük ecrun var kılmasan bir günah yazılmaz sen Bakıyoruz Resulullah'ın emridir bu. Ketsen baban altına girersin. Ha ben sakalımı çestim. Evet bir mahsur yoktur. Çestin, nefsine uydun. Allah affetsin, biz de dua ederiz senin için. Allah sana hidayet versin, doğru yalarsın. Evet ben sakalımı çestim, ben hata yaptım. İnşallah yaparım, ben hata yapıyorum. Cünahini ikrar ediyorsan bu imandır. Bu seni bir deraya çeker. İyidir. Demek ki ayete dönerim. De, de olarak eğer Allah sevgisini iddia ediyorsalar sana uysunlar. Biz dedik nedir ya Resulullah? Dedi bana oyun Uyduk ya Resulullah. Müjdemiz nedir? Müjdemiz nedir? Celil müjde. Yuhbibkumullah. Allah sizi sever. Bana uyun, Allah sizi sever. İddi ederseniz Allah sevgisi, bana uyun, Allah sizi sever. Demek ki birinci ayette siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor. Nasıl ulaşırız bu makama? Resul'a uyacağız emrinden çıkmayacağız. Dur dediği yerde duracağız. Yürüye dediği yerde yürüyeceğiz. Ne oldu burada? Yuhbibkumullah. E Allah sevse bizi ne olur? Ayetin de geliyoruz. Peki sonunda. Ve yegfir lekum dünugokum. İşte günahınızı da affeder. Günahımız nedir? E biz zaten sıratın üsttekin üzerindedir. Dedik bazen ayağımız kayıyor. Bazı hafif günahlar Olar, ne oluyor? Allah affeder. Demek ki biz niyetimiz sırat müstakim üzerinde cennete yolculuğumuz devam ediyor. E yolda kaysak da Allah affeder bizi. Çünkü halis kalpten gidiyoruz. Ama ben sırat müstakim üzerinde değilim. Ondan sonra da Allah affetsin beni. Heyha de Öyle bir şey yoktur. Bizim kitaplarımızda yazmıyor. Onun için selef alimleri Tabi'inlerden hatta sahabelerden alimler ne dediler? Bu ayet var ya dediler. Bu ayetin adını imtihan ayeti koydular. Sınav ayet. İmtihan oluyorsun bu ayetten. Sınava giriyorsun. Nasıl giriyorsun sınava? E, e iddia edilsin. O'dur meydan. İman da öyledir. İman iddiaydan olmaz. Emel. Emel. Emel bütün ayetler cennete girerken amel istiyor Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi yetmiş yeddinci hadistir. Yetmiş yeddinci şöhbe hadistir. Hadisinde muttefakun aleyhi yani sahihin zirvetindedir. Bukhari muslim ne yapmış? Anlaşmışlar üzerine. La yu'minu ahadakum bir deneniz iman etmez. E cevabı geliyor. Korktuk biz şimdi. Herkes iman üzerine korkuyor. İman etmezsek Allah bizi sevmez. hatta <gülüyor> yuhibbe şart var. İmanınız tamam olmaz. İman etmez olamazsınız. Cevabı geliyor. hatta yuhibbe liahih ma yuhibbe hatta yuhibbe liahih ma yuhibbe lenefsi Kardeşine hatta sevsin. Kendine sevdiğini kardeşine sevsin. Kendine istediğini kardeşine istesin. Bu hadistir. Bu kıştastır şimdi. Bu terezidir. Şimdi bunun fıkhına geleceğiz. Bu hadisi masaya yatıracağız. Çünkü bu hadis bize imanın bütün şöhbelerini kazandırıyor. Bütün dini kazandırıyor. Allah bizi seviyor. Biz Allah'ı severiz. Allah da bizi sever ne oluruz? Rabbani bir toplum oluruz. Yani kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konşu oluruz. Sağımızda Resulullah o bir sağımızda Abu Bakır, Ömer, ashabı Kiram ha? Enbiya-i İzam, peygamberler, Onları yanına gitmek istiyorsak cennette 77. yedinci şöbeyi canlandıracağız. 77. yedinci şöbeyden bütün imanın şöbelerini elde edeceğiz. Ehl-i sünnet alimleri ittifak etmişler. Bu hadis diyorlar azim bir hadistir. Dinde bir ölçüdür. Allah sevgisinde mehabbette nedir? Bu kıstastır diyorlar. Buradan ders çıkartıyorlar Hatta diyorlar bu hadis dinin madaridir. Madari nedir? Etrafına döndüğü Atrafına döndüğü şeydir. Merkezdir yani. Bu hadisi kaybettim. ne olur? Dönemezsin, kaybedersin, çıkarsın dinin atrafını. Ne kadar madaru din. Çok acayip bir hadistir. Burada gelip fıkhistin bat edeceğiz. Alimlerin, ben burada fialleme-i cihanda değilim, mehçem kesmiyorum. Ben ehl Sünnet alimlerinin dedikleri sözleri özetlemişim sadece. Ben kendi kişisemden bir şey getirmiyorum. Getirsem de yüzüme vurun. Kabul etmeyin. Biz 1400 sene biricimi size aktarıyoruz. Bizim vazifemiz şu anda ahçam kesmek değil, biz bir çöplüyüz şu anda. Neyle? Allah'ın şeriatıyla sizin aranızda. Bir çöplüyüz. Sadece o yazıldığı dilden onu biz özetliyoruz size takdim ediyoruz anladığınız dilden o kadar bizim bir de bir görevimiz yoktur. Ha görevimiz var ise iyi edebiyat yaparız. Giriş noktalarını biliriz. Ha? Lafı yerinde kullanırız. Onu da beceremiyoruz ama elimizden geldikçe diyoruz Rabbişrah li sadri ve yessir li min lisani Bu ayet sığınarak açıklamaya başlayacağız inşallah. Birinci ders birinci fıkı Birinci faide bu hadisten çikistastır dedir dinin dönüşü noktasından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı nefh ediyor. İmanı neden nefh ediyor? Bir müminin, bir Müslümanın üzerinden imanın olmaz diyor. İlla bu şart yerine gelmez. Ne kadar önemlidir. Demek ki bu şartı yerine getirsak imanımız ne olur? Tamamlanır. Burada iman kastettiği nedir? İman, yani ben kardeşim sevmedim, imansız mı giderim, kafir mi olurum? Hayır. Burada kastettiği imanın mükemmelliği, değil mi kemali? İmanın kemali. Ama asıl iman, seni ataştan kurtaracak kadar iman var sende. Ama nedir? İmanın mükemmel değil. Zaten bu dersten sonra, İmanın mertebelerini yapacağız Allah'ın izniyle. Oraya gireceğiz. O tam bir iman dersinin Allah'ın izniyle bir ayarıdır. Ölçüsüdür, kıstasıdır. Meratübul iman. O ders çok acayiptir. Bütün kardeşlerime tavsiye ederim. Bundan sonra o dersleri kaçırmasınlar. Nasıl imanın tanımını anladıktan sonra diğer meseleleri anlıyoruz. O meratübul imanı da anlasak ne zaman Müslüman, mümin olur, ne zaman çafir olur, işte bütün gençlerin düştüğü çetrefili orada halledeceğiz inşallah. Evet, şimdi neye göre alimler burada tevvil ettiler yani iman dedir, zahire göre Resulullah diyor ki iman edemezsiniz. Çünkü İmam Ahmed bir rivayette tabi ölçüler bunu açıklıyor, dinde ölçüler var. Ölçülere göre alimler şey yapıyorlar. Zahirden ne isteniyor ne istenilmiyor. Keyfi değil bu iş. Harici gibi değil. Hariciler keyfi yapıyorlar bir işi. Bugün de ilahiyetçiler de var televizyonda çıkıyorlar keyfi yapıyorlar bir işi. de özel kanalları olan işte ben de Arapça biliyorum keyfi yapıyor. Böyle değil. Ölçülerden yapılır bir iş. Burada ölçülerden İmanın kemale ama burada bir hadis var. İmam Ahmed sahih bir hadis rivayet ediyor. La yebluğu abdu hakikate'l iman. Diyor ki bir kul imanın gerçeğine ulaşmaz hakikasına, gerçeğine, mükemmelliğine ulaşmaz. Hatta yuhibbe lin nasi insanlar için sevsin ma yuhibbe li nefsihi min'l Hayri kadar seviyorsa kendisi için insanlar için de sevmesi lazım. Burada insanlara çafirler de giriyor arkadaşlar. Çafirler de giriyor. E yedi çafire nasıl biz dedik omuzumuz dik. Evet. Hangi çafir bize kılıç kaldırmış ona omuzumuz diktir. Hangi çafir bizim devletimizin şemsiyesi altında yaşıyor ona her isteriz. En büyük hayrimiz nedir? Dua ona Allah bunu İslam'a hidayet versin. Ama ne zaman azı dişini gösterdi bize yani de bu ne diyorlar bu dişe şey azı yok yok böyle kedi dişi, e, dişi köpek dişini gösterdi bize çekeriz onu. O ayrı. Ama ne kadar bizim şemsiyemiz altında cizyesini verip yaşıyor ona hayır isteriz. Dua ederiz onu, Allah hidayet versin. Konşuzumuzu işe iyi geçiririz onuyla. Atabildim mi? Ama azı dişini, şey, çöpek dişini çıkarttı, elini silahına sardı, haince arkadan vurmaya çalıştı, ona rahmet yoktur. Allah'ın emridir. Evet, burada da imanın nefi alimler diyorlar, neçe mertebedir? Üç mertebedir. Birincisi diyorlar ki, iman hepten yok olur. İkincisi imanın mükemmelliği yok olur. Üçüncü ihsan derecesi yok olur. E bu da imanın işte mertebeleridir. Önümüzdeki dersi işleyeceğiz bunu. İman nasıl nefih olur? Nisa Suresi 66. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَّرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِمًا Allah-u kendisine yemin ediyor. فَلَا <gülüyor> Rabbika. Rabbin hakkı için ey Muhammed! iman etmiş olamazlar. Hatta seni hakem kılsalar. Hakem kılsalarda da iman etmiş olamazlar. Hatta gönlülerinde kıldığın hükümden, verdiğim hükümden hiç miskal-i zerre ne olmaları lazım? Ee, yani şüphe şüphe olmayacak kalbinde. Burada nedir? İmanı yani yani iman, ya yani küfür. Bu birinci derece. Bu iman nefi meselesi ayetlerde böyle geçiyor. İkinci imanın vacibi olan sen iman çemberine girdin bir de imanın merkezine var yerleşirsin. Bir de merkezden imanın kıyısına, sınırındasın. O araya imanın vacibi derler. Merkezle oldun ihsan derecesindesin. İmanın etrafında cereçli iman olması bir müminin çi ataştan kurtarsın onu. Bu da nedir? Buhari, Müslim, muttefakun aleyhi bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Lâ yu'minu man lâ yu'minu jâruhu bi bir iman etmez, hatta konşusu onun şerrinden emin olmasa. Burada iman nedir? İmanın vacibini götürüyor. Hatta bildin mi? Vardın, ne olur? Evliyaullah olursun. İhsan derecesi nedir? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. İşte bu, muminler için sevdığını Kendin için sevdiğimi umirler sevsen, ehsan derecesine varmışsın. En büyük nimet. Bu birinci. Eğer biz bunu uygulasak, ne olur toplumda çin kalır mı, nefret kalır mı? Kalmaz. İşte bundan dolayı bu çok önemli meseledir. İkinci. İkinci fıkhi mesele. Ne diyor? Alimler diyorlar ki burada iman bu hadisten ilgili ve bütün hadislerden ilgili iman nef olunmuyor. Bunun da kerîleleri var. Yani başka yerde delilleri var. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Layeznî zâni hîne yazlî ve huve mümin." Zina yapan şahıs zina yaparken o mümin değildir. Hırsızlık yapan insan hırsızlık asnasında mümin değil. İçkiyi içen şahıs, Müslüman, içkiyi içtiği halde mümin değil. Burada iman derecesi nef yolunu ne oluyor? Sen İslam derecesine geliyorsun. Dedik limite düşürsün. Burada da e, ihtilaf ettiler ehli sünnet ama cumhurun kavli ehli sünnet cumhurun kavli bu bu adamın konusu nedir? Bu adamın konusu mu'mindir dinden çıkmamış. Hariciler böyle bir hata yaptın hemen seni gönderirler, çafir edirler. Şey ne yaptı? ehl sünnet ne diyor burada? F cünahıyla cünahıyla fasıktır ama kendi salih ameliyle de mu'mindir. Demek ki ehl sünnetin neyi var? terazisi var. Adaletli bir terazi ölçüyor ve tertiyor. Evet, üçüncü bu da bir ayardır bizim için. Yani biz her çeşit bir günah içti hemen o bir tarafa göndermek nedir? Haricilerin işidir bu. Ama ehl-i sünnet ne yapar? Ehl-i sünnet doğru. Ee, hiç kimseyi zaten imanı imanı bozan şeyleri getirsen sen çifre gidersin. Ha böyle büyük günahlar işlesen insanı çifre götürme Zamanı yapar. Dedik ki bardağın çınarındaki cibi olursun. Ha düştün ateşe, ha düştün bu tarafa. O da senin imanına kalır. Üçüncü mesele, delalet ediyor ki hadisten alimler diyorlar ki iman meselesi nedir? Ha? Sevci meselesi nedir? En mustahab meselelerden birisidir. insanın mertebesini artırırdı onun için e, Muaz ibn-i Cebel Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Dedi, afzalul iman nedir ya Resulallah? İmanın en faziletlisi nedir ya Resulallah? Ne dedi ona? Afzalil iman en tuhibbelillah ve tubhidha fi, fillah. İmanın en fazileti Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Allah için sevmek, Allah için etmek en faziletlisidir. Sonra dedi, ondan sonra nedir ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? En tuhibbelin nasi ma tuhibbe li nefsik. İnsanlar için, sen kendin için sevdiğini insanlar için de seveceksin. Kendin için istemediğini insanlar için de istemez istemezsin. Ve en tekule khayran av tasmit. Burada da bir ayar verdi bize. Tam böyle. Yan hayır söyleyen yani sus. Bu da bir ayardır. Alimler diyorlar bu bir kelime seni bu dünyada kurtarabilir. Çünkü dilden insan ne yapar cehenneme gider. Dilin senin. Ha? Alimler demişler dilin senin mineyindir. Bunu tutsan seni kurtarır. Ama serbest bıraksa seni yakar. Dil her şeyde. Onun için Resulullah diyor, konuşsan her konuş yoksa sus. Şerri konuşma. İşte bundan dolayı alimler diyorlar ki e, bu hadis delalet ediyor ki sevgi ne kadar önemlidir. İnsanlar için sevmek, insan kendisi sevmemek, insanlar için de onu sevmemek. Dördüncü mesela, bu husla, bu sıfat insanlar için, kendin için sevmek, sevmemek, insanlar için de istemek, istememek nedir? Bu, bu insanı cennete giriten bir husladır. Husla neydir? Haslet. Haslettir. Yani bir özelliktir. Değil mi? Bir özelliktir seni cennete sokar. E ee, bunu nereden iddia? Bu da İmam Müslim'in rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men ahabba en yuzhzahha anin nar." Kim istirse ateştan uzaklaşsın. Uzaklaşsın. Uzaklaşsın. Zahzah uzaklaşmakta değil yani. Yani kıvırdadı yerinden o bir tarafa gidiyor bu ateşten kurtuluştur. Çünkü ters tarafa gidiyoruz. Ve yani Arapça'da bir yeciz var burada. Yani biraz kıpırdadı yerinden ateşin zıddına sen kurtarmışsın. Çünkü ateşe gitmek ne kadar uzak olsan ne ateşinden uzaktır mı? Adam o tarafa gidiyorsun tehlikedir. Ama ateşin ter, tersine bir adım atsan bile sen kurtarmışsın. Yeter ki tersine olsun, tarafına olmasın. Zühzühebıdır. Mübarek şimdi başladı. Evet. Sonra ne diyor? Femen ahap en yuzhuzhahu an an-nar wa Kim <cenni> istese ataştan kıvırdasın, o bir tarafa gitsin ve cennete girsin. Ve Allah eee ha, fel tatihi maniyetu ve yu'min Böyle istersen ne yapman lazım? Ölüm seni için. Allah'a ve ahiret gününe iman ederek yakalasın seni. Bu da neyden olur? İman yani dinle amel ediyorsun. Sonra bak o kadar önemli Allah ve Allah ve ahiret gününe imanı yanına yana koymuş. Ha? Ve yati Nasıl kendisine istiyor her helalet gelsin insanlar için de istesin. Cennete girme yolu ataştan kurtulma yolu. Bir sahabe geldi dedi ya Resulallah. Bir tane dedi ya Resulallah ben cenneti seviyorum. Rasulullah dedi ona cenneti seviyor musun? Dedi evet. Dedi cenneti seviyorum cennete girmek istiyorum. Dedi sen cenneti seviyor musun? İstiyorsun evet dedi. Dedi o zaman... فَأَحِبْلِ اَخ۪يكَ مَا تُحِبْلِ نَفْسِكَ O zaman kardeşin, senin kendin için sevdiğini kardeşi için de sev. İşte 77 şeyi istiyorsak kendimiz için kardeşlerimiz sizin Evet, beşincisi bu sevci böyle bir sevci 77 şuhbeyi kardeşi için istiyorsan bütün dini, bütün cenneti kardeşin için istiyorsan bu kalp teredir ne olmaz? Çin nefret, hasedet, çibir, ne olur yok olur. İşte bunun da bir özelliği budur. Bu Çin nefret, hasret, neyin insanı neye götürür? Bunlar şeytanın malzemeleridir, insanı ataşa götüren malzemelerdir. İster misin? Düşmanın içinde kalsın. Bak bir bir veiros geliyor, şey olur grip oluyorsun. Hemen doktora kaçıyorsun. Ya üç gün sabret bir limon içeyi olursun. Ya ya dedim korkuyorsun. Yerleşmesin. E sen kalbinde bunlar var ise çin, nefret, hasret ne olur? Seni ateşin dibine götürür. İşte Kisas surasında 83. ayette Allahu Subhanahu teala ne diyor daril ahiretu o ahiret makamını Ebedi hayatı nec'aluhâ lillezîne la yuridun uluvvân fil ardi velâ fesâden vel'akibetülün muttakîn. Kime veririz o ahireti, ebedi hayatı? Kim dünyada ifsat ve çibirlik ve nefret istemeyenler için? Ve sonuçta kimindir? muttakilerindir. Muttakiler kimdir? Allah'tan korkanlardır. Evet. Altıncı fıkh mesele Mehabbetin insanları istiyorum sevmek bu e, kıskanmayı çelişmez. Kıskanmakla. Yani Muhammed kardeş çok yakışıklıdır. Ben bunu kıskandım. Ha? Bu bu mehabbeti yani burada müjdedir aynen zamanda. Müjde veriyor alimleriniz Kıskanmak bu insanın fıtratında var. Ben isterim en yakışıklığınızı olun. Bunda bir mahsur yoktur demek ki. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güzel hadisten bunu açıklıyor ondan sonra açıklıyor. Bir tane gelir diğer ya Resulallah duydum sen böyle diyorsun ama ben Allah bana bile camal vermiş görüyorsun de. güzellik vermiş. Kullanmıyorsun Cemal, o Cemal e, büyük şairin ha Cemil, Cemil ha Cemal yok Cemali Rasul aşkı Cemali Resul Osmanlılar kullanılmış ama siz kullanmıyorsunuz ne yapayım size? Evet, beni Allah Teala güzellik vermiş istemiyorum da kimse benden güzel olsun çevremde Acaba bu aşırılığa girer mi? Çine nefrete girer mi? Bakarım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine ne cevap verdi? Diyor ki Le Hayır diyor Leyse zâlike bil bâgî Bâgî nedir? Hadde aşmak Aşire yetmek Ve lâkinnel bâgî nedir? Men bakar Au kâle sefahel haq Ve Yani Bâgî nedir? Batar, çibir olursun sandım. Yani bu güzelligimden tarafa bir çivir olsun. Gurur olsun. İnsanların hakkını çeynerim. İnsanlara küçük gözle bakarım. Bunu Allah Teala sevmez. Nasıl o dedi Ya Rasulallah çibirden bahsetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi Ya Resulallah ben isterim elbisem temiz olsun. Üstü başım güzel olsun. Üstü başım güzel olsun. En güzel elbiseyi cilim, en pahalı elbiseyi cilim, ay kavycilim. Bu da çivire girer mi? Hayır dedi. İnnaallah cemilun yuhb bu camel. Allah güzeldir, güzeli sever. Güzel nedir? Yok mu bir denek, bir kadın gördü güzel Allah güzeldir, güzeli sever. Haşa böyle değil. Güzellik her şeyde olacaktır. Güzel nedir? Her şey niye bir kadına baktın? Aa bu çok güzeldir diyorsun? Çünkü ayıbın yok, ayıbi yoktur onun. Güzel diyorsun onu. İşte her şeyde ayıbı olmam, her emelin, her şeyin ayıbı olmasa o güzeldir. Güzellik budur. Niye başka kadına, ha bu güzeldir ama biraz gözü filandır, biraz burnu. Ama ooo buna diyecek yok, çok güzeldir diyorsun. İşte her emelin de o kadın gibi çok güzel olacaktı Allah bunu sever. Yok değil güzellik. Evet. Onun için bu kibirden değil. Yedinci mesele, Yedinci mesele bu alimler diyorlar ki bir dene e, bir deneyin üzerinde e, bir şey gördü, bir her gördü. Onu isteyebilir mi? Şimdi ben istiyorum, benim malım olsun, Allah yolundayım edeyim İsterim İbrahim'in de olsun, Allah yolundayım fakir. İyi de İbrahim'in malı var, ben onu isteyebilir miyim? E burada alimler diyorlar ki bu iki mesele var burada. Birincisi eğer o dünya dini bir meseleyse, ahirete götüren bir mesele ise onu temenni etmek vaciptir bazen. Mesela İbrahim kardeşin bol parası var. Cami yapıyor, sadaka veriyor, vakıf kuruyor. Müslümanlara yemek veriyor, fakir fukara'ya bakıyor. Muhabbet kardeşim de ilmi var. Ders yapıyor, davet yapıyor. Ben burada ne yapacağım? Ben burada temenni edebilirim. Bunun ecri de var. Ben de İbrahim gibi olsam böyle yaparım. Eğer ben niyetimde sadık isem, ha? İbrahim bir cami yaptı, ben desem benim de param olsa bir cami yaparım, böyle de ölsem, ben İbrahim'le tarazda ecrim eşittir. Çünkü ben niyetimde ciddiydim. Allah niyete göre verir. E filanın alimdir ilmi var? Olur. Çünkü Resulullah muttefakun aleyh hadise la hasade illa fi ithnen Hasadet yoktur illa çişeyde. Tabi hasadet Türkçe bizim geliyor? Gıpta gibi geliyor. Yani gıpta edip, niye gıpta ediyorum onu? Ee, benim de olsun, ben de onun gibi hayır yapayım. رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ Bir insana Allah mal vermiş, onu hakta kullanıyor. Ben onu, onu gıptı edebilirim. وَرَجُلُنْ اَتَاهُ اللّٰهُ <الْحِكْمَة> Birine de ilim vermiş. Onunla ilim yayıyor, davet ediyor. Allah yoluna onu da gıptı edebiliyor. Eğilir, dünyavi mesele olsa, bu dini mesele, ahirete götürecek meseleyse, eyvallah dedik. Eydir e, dünyavi mesele olsa ne yapacağız bunu? Dünya için, ahiretten ilgisi olmasa, bu nedir? Mezmumdur, mekruhtür. Çünkü onda her yoktur. Bunu da alimler neyi getiriyorlar? Karun'un meselesini. Kisas suresinde var. Karun çıktı zinetiyle, o dediler. Karun'un malı gibi bizim de malımız olsaydı. Allah'tan korkanlar ne dediler? Süsün dedi ya. Allah'tan korkun. Karun'un malı fitnedir. Siz hayatı istiyorsunuz. Onu karınnı oldu Allah Teala yeri yere çöktü girdi yerin altına kendisi malı Allah yeri çöktürdü aldı yanına onu. Cehenneme götürdü onu. Ondan sonra kim kurtardı burada? Karını etmediler. Çünkü o dünyayı iç kullanırdı malın. İşte dünya malı dünyada kalır. Evet. Alimler demiş ki Selef alimleri bir dene baksan seninle dünyada yarış yapıyor. Seninle yarış yapıyor. Mesela benim bir arabam var gidiyor bir arabada benim daha bir üstüne araba alıyor. Sen onunla dinde yarış yap diyorlar. Sen onun arabasına bakma. Bak ibadeti var ise onda yarış yapmalı. İşte ayardır bu. Evet. On sekizinci mesele ve en sonuncu mesele bu da diyor ki insanın çamağı bu sevgi insanı çamağı götürür. Çamal nedir? İhsan derecesi. Bu hadis seni İhsan derecesine götürür. İhsan derecesi nedir? Sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görür. İbrahim benim kalbimde ne var bilmiyor. Ama ben kalbimde diyorum ki çeşke İbrahim bana bu her geldi. Bu mal bana verildi. bir evlet verildi. bir ilim verildi. Çeşke İbrahim'e de verilseydim. Kalbimden bunu dua ediyoruz. Bu ihsan derecesi mi? Derecesidir. Çünkü İbrahim bilmiyor ben bunu dua ediyorum onun için. İşte onun için İbni Abbas ne dedi? Ben bir ilmi okurken ayeti isterim. Her şey benim gibi anlasın. Bürcün Ata İbn-i büyük bir alim, tabi alimlerdendir rahimeullah. Bir eşeği var, pazara gelir eşeğini satar. Müşteri diyen ona, bu eşeği bana uygun görüyor musun? Valla dedi sana uygun görseydim ben bunu satmazdım dedi. Ne kadar hodur meydan. Adam ne diyen? şey mi satıyorum? Ne uygundur uygun değil demiyorum sana. Mal önünde al. Ama ne diyor? İşte böyle diyor ütbel gulam diye bir etiba'u tabiinde bir alim varmış diyor ki oruç oluyormuş bizim Muhammed kardeş gibi ne dermiş bana su getirin yanındaki olan arkadaşlara bana git bir bardak su getir git yemeğimi getir buraya. onlar da yani yani sen oruç oluyorsun yani bizim niye şey yapıyorsun ha ya, yanlış anlamayın diyor. İstiyorum siz de benimle orucumda iştirak edersiniz. Gördün mü? Ben orucumu açacağım. Eyüp bana suyu getirdi. Ben diyeyim Eyüp su getir misin bana? Eyüp seve seve getirmesi lazım. Çünkü niyettendir. Ben de seve seve Eyüp'ün getirmesini istiyorum. Ben yoksa gidip elimde uzatabilirim. Belki elimin altındadır uzatmıyor. Eyüp bunu verir misin bana? Hatta benimle ortak olsun. Bu kadar ince düşünen toplumda ne olur? Ha? Çin nefret kakar. Ne olur? asr saadet olur. İşte bizim hedefimiz asr saadeti yaşatmaktır. asr saadeti anlatıp yaşatırız. Ondan dolayı asr saadet nasıl bozuldu? Yavaş yavaş bunlar terçil oldu. Bu ilçeler canlandırılmadı. Lafta kaldı, kitaplarda kaldı, köşlerde kaldı, file dökülmedi. Asr-ı saadetin aslını tonunu kaybettik. Aslı sahada dönmek için bunları hepimizi yaşayacağız. Ya kardeşim sen neden bahsediyorsun? Ben yapsam binlerce insan yapmıyor. Bu laf mı? Hayır. Sen başla, kendini kurtar. Sen başla, evindekiler başlar. Evindekiler hepiniz başlayın, apartmandaki komşularınla etkin olur. Apartmanınız yaptı, mahallen, su Allah'ın izniyle her şeyi yapar. İşte bu da nedir? Bu da en önemli meselelerdir. İşte bu da en sonuncu şeydir. Şimdi toparlasak arkadaşlar, örnek verelim. Toparladık bunu. Ben nasıl isterim en iyi yemek, en iyi içmek için en iyi evim olsun, ha? Lukus bir dairem olsun. Aynasını kardeşlerim için istemedikçe imanım mükemmel olmaz işte. 77 şöbeyi elde, elde edemem. Nasıl istersen beni insanlar herle ansılar. Ha? İşte isterim kardeşimi de herle Nasıl isterim ki ben konuşurken kimse benim lafımı kesmesin. Her çeşmele saygı dursun, salam dursun. E isterim her şey çeşitin öyle olsun. Başkası da konuşurken ben kesmemem lazım. Bunları canlandırsak ne olur? Mükemmel olur. Nasıl istemem kimse bana şu yapsın? E ben de kimseye Suzan yapmamam lazım. Nasıl istemem ki konuşurken bir tane sesini üzerime kaldırsın? Bunlar güncel hayatta var. Onun için bunlar örnek veriyoruz. Konuşurken bağırmasın bana yüksek sesle konuşmasın, saygılı konuşsun, e ben de karşıma öyle yapmam lazım. İnsanlar için öyle istemem lazım. Nasıl istemem kimse bana zulmetsin? Yani aldatsın beni, yani yalan desin bana, e ben de kimseye ne zulmederim, ne yalanı diğerini ne aldatırım. E burada belli eder bu hadisin tecellisi. Nasıl istemem kimse benim üzerime dikte yapsın? Yani ben bir yerde çalışıyorum, patron beni çöle gibi çalıştırır. E ben istemem de ben patron olsam insanları öyle çalıştırayım. Nasıl isterim benim bir kız kardeşim var ise isterim bir insana vereyim onu onu iyi beslesin, iyi baksın, zulmetmesin ona e ben de başkalarının kız kardeşini alırsam ben de zulmetmem lazım. Nasıl Sevinirsem benim hanımım babasında miras kaldı nasıl sevinirsem adaletli şeriata göre mirası bana verseler hanımıma gelsin aynen böyle bende de miras olsa hanımıma aynen vermesi lazım. Başkaları için de aynen istememiz lazım. Yani zulüm nedir? Zulum kıyamet günü battır Hiçbir zaman zulüm ne olmaz? Zulumla toplum güzelleşmez. Neyle güzelleşir? İşte bu salih emeller. Nasıl istemem ben evde otururken konşu üzerimden ayak sesi gelmesin, müzik sesi gelmesin, e ben de konşumu müzik sesiyle, ayak sesiyle azet etmem. Vesaire, bunları hepsini yaptık ne olur? Allah'ın izniyle en mükemmel şekilde tecelli eder, imanın şubelerini yerine getiririz. İşte arkadaşlar, Eyüp sen o çitabal, o imam şeyin sözünü okuyalım. Ondan sonra bu dersi bitirelim şu dersini. Vela saatimiz doldu ama bu bitsin. 77'den sonra oku. Biraz da gel Eyüp buna. iyi gelsin. Yakına getir senden. İşte bunlar alimlerin toplamaya ve açıklamaya çalıştıkları imanın şubeleridir. Bu şubelerde İslam tam olarak bir araya getirilmiştir. Dünya ve ahiretin büyük bütün iyiliklerine sahip olabilmemiz için bizim bunları öğrenmemiz ve bunlarla amel etmemiz gerekir. Büyük hadisçi İbn İbhan Rahimallah şöyle der. Bir süredir hayır ve iyiliğin anlamını araştırmaktayım. Bizim görüşümüze göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faydası olmayan hiçbir şey söylememiştir. Ve onun sünnetleri için içinde de manası olmayan hiçbir şey yoktur. İman kapsamı içine giren itaatleri saymaya başladım. Bir de gördüm ki bunların sayısı çok fazladır. Sonra sünnetlere müracaat ettim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iman kapsamına dahil ettiği itaatleri saydım. Bunların da yetmiş küsürden az olduğunu gördüm. Sonra Rabbimin iki kapak arasındaki kelamına müracaat ettim. Ayet ayet düşünerek okudum. allah Teala'nın iman kapsamına dahil ettiği bütün itaatleri saydım. Bunların da 70 küsurden eksik olduğunu gördüm. Kur'an'da geçenler ve sünnette geçenleri birleştirdim. Tekrar edilenleri çıkardım. Sonunda gördüm ki Allah'ın kitabında iman kapsamına dahil ettiği şeylerle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde iman kapsamına dahil ettiği şeylerin tamamı mükerrerler çıkınca 79 tanedir. Bundan fazla da değil, eksikte de değildi. Sonunda da anladım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz konusu haberde kastettiği şey kitapta ve sünnette imanın 70 küsur şübe olduğudur. Evet. Şimdi biz dedik ki bu şübeleri işlesek, imanımız mükemmel olur, evliyaullah oluruz. Var ise, ki hepimizin hedefi budur inşallah, bütün Müslümanın Allah ve Resulü seven, ahiret gününü hesaba katan ne yapar? Bu şübeleri canlandırırız. Şimdi bu şübeleri bitirmeden önce, İmam İbn Hibban'ın burada çok güzel bir sözü var. İbn Hibban nedir? Büyük bir hadisçidir. Buhari gibi. Bir kitabı da var Sahih İbn Hibban. Nasıl Sahih Buhari var? Kitabı var Sahih İbn Hibban. Diyor ki bu büyük imam diyor ki o gördünüz. Yani ben imamın tercüme de iyidir. Ama burada ben esprilere dikkat çekeceğim. Diyor ki ben tetebbu ettim, baktım bir kısmı eksiktir, bir kısmı fazladır, bir kısmı hepsini çıkarttım, çarptım, çırptım. Yani benim ilmim tasirdir, diyor. İnsanoğlu. Ama baktım, yaptım, sonradan baktık, Resulullah'ın hadisi iman yetmiş kusur şübedir. Anlatabildim mi? Yetmiş kusur şübe. Bu şübeler nedir? Anı çizgisidir. Onun için bu şübeleri Getiren ne olur? Kurtarır. Onun için bu imamın da sözü diyor ki burada asıl da var? Fazla tekellüf edip ha? şuhbelerden şuhbe çıkartmak hay yetmiş değil yen yetmişten azdır, yen yetmişten çoktur, yen fazla kendinden eklemeler getirirsin. Bunlara nedir? Ne kapanmıştır? Yol kapanmıştır. Demek ki bize düşen nedir? Bu imamın demek istedikleri nedir? Bize düşen alma. Temizlenmiş, elimize verilmiş. Bize ne kalmış? Yemek kalmış. Bizim aklımız nasıl çalışır? Bu şöbeleri yerine getireceğiz, orada çalıştıracağız. Ama bu niye böyle oldu? Bu ne? Bu Allah'ın işidir. İş katılmaz. Akıl bunun önünde durar, ittiba'a başvuru Evet, işte bu da bu böyüc imamın sözüyle 77 şöbeyi biz açıladık. Gerçek dersin öncelerinde bazı şöbeleri kısa açıladık. Bazı şöbeleri bir derste, bazı şöbeler beş derste de bile çıktı sabır gibi. O da yani hak etmiştir çünkü sabır gibi bir azim konuydur. İnşallah önümüzde gelen bazı şöbeleri biz kısa geçtiğimiz şöbeleri Mesela cihad var, namaz var, oruç var, zekat var. Bunları tek tek başka yerlerde, başka derslerde birer ders birer ders inşallah öz söz anlatırız inşallah. Allah Teala bize ömür vermişse inşallah yolundan ayrılmaz bizi bu iman üzerinde de kalsak ömrümüze de bereket çalsa inşallah bu işleri devam edeceğiz. Allah izin verse inşallah. Allah hepimizi bütün tüm Müslümanları bu 77 şubeyi canlandırma onlara da bize de ve onlara da nisbet. Bütün yönlümüzden bunu istiyoruz. Çünkü bir bir bir insan cennete girse benim cennette yerimden bir santimetre Eksik olmaz. Bu dünya Hazret Adem'den sonuna kadar insanoğlu cennete girse cennette Allah bana koyduğu kısmet ettiği yerden hiçbir şey eksik olmaz. Çünkü cennet öyle büyüktür ki haddi hesabı yoktur. Onun için biz bütün Müslümanlar cennete girmesini arzu ederiz. Böyle de arzu etsak ne olur? İhsan derecesine varız. Var mısınız? Varız di. İnşallah, İnşallah Allah hepimizi bu müminlerden etsin. Çünkü böyle olsak Allah bizi sever, biz de Allah severiz. O zaman Allah uatalın cennetine gireriz. Ve alhamdulillahı Rabbi alaamin. Ve salat ve salamu ala Seyyidül Mursalin, Nebina Muhammedin ve alali ve cahbi ajem.